Haram, oldu, haram yoluyla yerine geçtiği için bunu gitti bir yeğeninin üzerine devretti ve vekaletini de aldı her türlü kullanımını vesaire yani e, elektriği, suyu vergisi her türlü şeyini kendi karşıladı halde ama başkası e, akabatın üstüne yaptı bu aldığı kiralar şu anda diyor benim diyor helal olması lazım diyor acaba e, hükmümüz nedir çünkü benim üzerime değil diyor yani satarsa satar diyor ama diyor vekalet benimle diyor hmm. e, onu, ben ona devrettiğim için o da haram yolda eline geçmiş olmadığı için deniyor. Acaba bunun hükmü nedir hocam? bir e, Merak ediyoruz. E, evet, çok kiralarını yine almaya devam ediyorlar. Evet tabii kirasını alıyor. Kendisi alıyor. Yani, o arkadaşı vermiyor ama. Hmm. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Farklı evet. bir yola gitmişler yani nasıl kurtulmuşlar? Yani diye. at yarışından faizden mesela mal elde ettiniz. Ee, bu nedir sizin için haramdır piyangodan para çıktı şu kadar trilyon hı hı. onunla 5-10 on tane daire aldınız bu mal sizin midir hayır haram mal fakirindir yani bununla ev alsanız vesaire onlar dinin sizin kabul edilmiyor hı hı. o ne yapacak bir müslüman yapacağı şey o, o evleri satıp fakir fukaraya dağıtması icab eder hı hı. peki hocam şöyle bir Ayrım yapalım. E, mesela diyoruz ki e, krediyle ev alınıyor, hani faizle ev alınıyor e, ve genelde pişman olunduktan sonra bize başvuruyor. E, bazı izleyenlerimiz diyorlar ki biz bu evi aldık, bu kadar haram olduğunu bilmiyorduk. Ama şu an e, işte izledik gördük ki e, yani Cenab-ı Hakk'ın kesin bir dille yasakladığı bir işi biz yapmışız. Bu evi satalım mı diye sorduklarında,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 Siz ödüyorsunuz. Hı hı. O sebeple bu ev sizin. Yaptığınız işten dolayı tövbe edeceksiniz. Hı hı. Araba alacaksınız mesela, krediyle aldınız. E, o parayı ödüyorsunuz. Yani mülkiyeti olan mülkiyetinize geçen o arabanın bedelini ödüyorsunuz. Evet. Yalnız bir yanlış işlem yaptınız. Ne yaptınız? Faiz işlemi yaptınız. Hı hı. Ondan dolayı e, Cenab-ı Hak'tan af dilemeniz icap ediyor.